ve kullu bid'atin dalalah ve kullu dalalatin fi'nar amma ba'd babu'l-emri bilmuhafazati ale's-sunnah ve adabiha İmam Nevi rahimehullah bakın Hani dedi ki husn-u tertip husn-u tasnif yani kitabı öyle bir tertip etmiş düzenlemiş ki derlemiş ki konular hep öyle birbirine uygun olarak geliyor Önce bize ölçülü olmaktan bahsetti sonra bizi korumamız, muhafaza, süreklilik arz etmemizi anlattı. Şimdi diyor ki sünnet ve sünnetin bize öğrettiği adab konusunda ne yapmak? Sürekli olmak. Sünnete sarılmak. Sünnete tutunmak. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmek. Bu konuda ne yapmak? Israrcı olmak, sürekli olmak. E bir gün öyle bir gün böyle değil. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde daha önce belirttiğimiz gibi dişimiz, azı dişlerimiz de sarılacağız <gülüyor> Ve abdü aleyhâ bin nâcid. Azı dişleriniz de sarılın olsun yani, Ne zamanında seleften birçok ilim ehli ne dedi? Âlim dediği gibi peygamberin sünneti diyorlar. "Sefînetu nûh, möhün gemisi gibidir. Kim ona binerse kurtarır." Ve biz öyle bir dönemde yaşıyoruz ki Gece karanlığı gibi, aleyhissalatü vesselam dediği gibi, فِتَنُونْ كَفْتَعِلْ لَيْلِ Gece karanlığı gibi böyle, dalga dalga, her gün insanları içine kalktı fitne. Buradan kurtuluş ne arkadaşlar? Onun bunun eteğine, onun bunun cübbesine, onun bunun peşine takılmakla kurtulamazsınız arkadaşlar. Tek kurtuluş, tek çare. Allah-u Teala'nın da kitabında bizlere buyurduğu gibi, وَمَا أَعْتَىٰكُمُ الرَّسُولُ فَكُلُّهُ <gülüyor> Resul size neyi getirip neyi veriyorsa onu alın yapın? Fekhuzuhu. <gülüyor> <gülüyor> onu alın. <gülüyor> size, sizleri neyden yasaklıyorsa sizleri neyden sakındırıyorsa onundan <gülüyor> da sakının, uzaklaşın. Yani allah Teala'nın koyduğu ölçü bu arkadaşlar. Artık kimse ileri gidip, geri gidip, sağa dönüp, sola dönüp kendisine böyle bir çözüm yolu aramasın. Bu işin çözümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde itikatla ilgili meselelerde, fıkıhlı olan meselelerde, dünyevi meselelerde, uhrevi meselelerde her şey Allah Resulullah sallallahu aleyhi sünnetinde bizlere beyan olmuş. Bizlerden istenen ona sımsıkı sarılmak. Ama ona sımsıkı sarılmadan önce bunu öğrenmemiz lazım. Bunu okumamız lazım. Allah sana buyuruyor ki O Peygamber neyinden konuşmaz? Kendi hevasından arzusundan konuşmaz. Yani onun emrettikleri hevadan değildir. Demin hadis duydunuz. Diyor ya Abdullah la tekun misle fulan Abdullah falanca gibi olma diyor. O diyor gece namazını kılardı ama sonradan terk etti. Bunu ona konuşturan Allah. Yani vahiyden konuşuyor. اِنْ هَا اِلَّا وَحْيٌّ يُوْحَا Diğer ayette Allah <'hi> fela gülülül قُلْ in كُنْتُمْ <kuntum> تُحِبُّونَ <tuhibbun> Allah. İlim ehli bu ayeti Ali İmran suresinin 31. ayeti arkadaşlar imtihan ayeti olarak isimlendiriyor sınav, sınav ayeti Burada ne sınanıyor arkadaşlar? Sınanan kim? Sınanan iman eden bizler allah Teala bizi neyle sınıyor burada, imtihan ediyor? Sünnet. Neyle? Sünnetle. Nasıl sınıyor? Diyor ki bakın, ayetleri dinleyin. Şayet Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız, herkes iman ettiğini söylüyor. Herkes neyi iddia ediyor? Allah'ı sevdiğini söylüyor değil mi? Allah'ı sevdiğin için namaza kalkıyorsun, Allah'ı sevdiğin için oruç tutuyorsun, zekatını veriyorsun. Birçok meşakkat gibi gözüken amelleri, sırf O'nun sevgisi için, rızası için Ne yapıyorsun? yapıyorsun. Diyor ki allah Teala böyle bir iddian var, iddianız varsa eğer de ki diyor ey Muhammed onlara فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Bana uyun ki ey iman edenler Allah da sizi sevsin. Yani senin Allah'ın sevilmenin mesele değil arkadaşlar. Mesele yani önemli olan sus nokta ne? allah, allah Teala'nın seni sevmesi. Herkes ihtiyacı. Herkes Hmm. İsa aleyhisselam sevdiğini söylüyor. Adamlar göz döküyor. İşte bugün Şiiler, Rafaizileri görüyorsunuz. Ali radıyallahu anhı sevdiklerini söylüyorlar. Onun adı anıldığında ağlıyorlar, hıçkırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Neyse. Ama ne kadar Ali radıyallahu anhı takip eden insanlar onlar? İddialarında ne kadar? Samimi ve iddialarında doğrular. Yani bizler Allah sevdiğini söylüyorsak, bunun. Sıtkının, doğruluğunun göstergesi ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba. Onun sünnetine ne kadar bağlıysan Allah'ı o kadar seviyorsun. Allah da seni o kadar seviyor. Buradan ölçüyü, buradan mizanı, teraziyi kuracağız. Ve yaghfir lekum ve Allah taala sizleri ne yapsın sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Fettabiuni <Sessizlik> hangi şartla? Allah-u Teala diyebilirdi ya Kur'an'a uyun. Bana... Kur'an'a uyun diyebilirdi. Kendisine uyunmasını emrederdi. Ama burada ölçü ne? Peygamberin öğrettiği sünneti öğrenerek, ona tabi olup, ona itaat ederek allah Teala'ya ne yapmak? Yakınlaşmak. Yani Ayetin devamında diyor ki gafurur rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Ahzab suresinin 21. ayette Allahutaala şöyle buyuruyor: "Lekad kan alekum fi rasulillahi usvetun hasene." Resulullah'ta sizler için güzel bir örnek vardır. Demanın kana ya rugulllahu wel yomen el Allah'u uman, Allah'ı arzulayan ve ahiret gününü arzulayan insanlar için Allah Resulü'nde ne var güzel bir örnek. var. Yani bazıları diyebilir, ya işte yani bu çağda da bu dönemde de yani Allah'a Resulü ihya etmek, yaşamak zor. Belirli bir yerlere gelmemiz lazım, bir şeyler yapmamız lazım. Arkadaşlar bunların hepsi fasafis o. Bunların hepsi Allah katında değeri olmayan sözler. Yani Allah Teala seni ve senin yaşadığın çağın senden daha iyi bilmek Ve Allah Teala sana senin taşıyamayacağın bir yükü ne yapmaz? Yüklemez. Yüklemez. O halde Resulü sana bir şey getirip emrettiyse, Resulü senden bir şey yapmanı istediyse bil ki o senin yaşadığın çağ, senden önce yaşamış olan çağlara ve senden sonra yaşayacak olan çağlara nedir? Uygundur. Eğer Allah'ı uman, Allah'ı isteyen ahiret günü için deminden söyledim ki çalışan bir insansan örneğini kim olarak alacaksın? Örneği kimde bulacaksın? Resulullah sallallahu aleyhi ve bulacaksın. Ondan sonra artık tek başına da kalsan dedi, sen demeden söyledi ki ne diyorlar? Sen diyorlar, hak üzerineysen, sünnet üzerineysen diyorlar. Sünnet üzerine yaşıyorsun, biliyorsun bu sünnet kardeşim. Sana bu şekilde çağlar boyunca ulaşmış bir sünnet var. Ve etrafına bakıyorsun, sağına bakıyorsun kimse yok, soluna bakıyorsun kimse yok. Diyorsun Allah Allah, bu işte bir gariplik var. Böyle bilirsin. Ama ne diyor senif? Ürperme! Velev ki bir tane dahi tek başına adam olsan, o sünnet üzerinde yaşayan, sünnet-i ihya eden tek bir kişi olsan bile diyor, sen nesin bir? Cemaat. Cemaat. Ya yalnız değilsin sen, korkma. Ürperme! Sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sarıl. Diğer <gülüyor> ayette, Allah-u Teala Nisa Suresinin 65. ayetinde diyor ki, فَلَا وَرَبِّكْ Buradaki la kelimesi arkadaşlar kasem. Kasem'den önce yemin. E, yeminden önce tekit için zikredilmiş. O saniye Arapçayı e, e, yeni başlayan yahut da bilmeyenler bile la kelimesinin Arapçada ne olduğunu bilir. Hayır olumsuz. Buradaki manası olumsuzluk değil. فَلَا لَا رَبِّكَ لَا Yani muhakkak Rabbinin adına yemin olsun ki Ey Muhammed! Senin Rabbinin adına yemin olsun ki onlar iman etmiş olmazlar. Hatta yuhakkimûke kefi maşacara beynehum. Kendi aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin etmedikçe sana başvurmadıkça, senin sünnetine gidip çözüm aramadıkça onlar iman etmiş olmazlar. Yani i̇manın ilk şeyi bu arkadaşlar çıkan anlaşmazlıklarda hakem olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i yapmak? Tayin etmek. Yani onun sünnetini tayin etmek. ثُمَّ لَا اِذْجِدُونَ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَضَيْتِ İkincisi, ikinci aşama geliyor. Onun vermiş olduğu hükme <gülüyor> ne yapacaksın? Tam bir rıza göstereceksin. Bir sıkıntı hissetmeyeceksin yani. Kalbinde, içinde, gönlünde bir darlılık hissetmeyeceksin. Ha, bir... Seni ilâvâ ta'lâ. İşittik ve itaat ettik. Tamam Allah sen böyle mi emretti? Bunu mu bizlere buyurdu? Bitti. Böyleyse işte, tamam. elindeki bütün malın gideceğini bilsen. Değil mi? Bu şekilde. Ve sellimû <Sessizlik> teslimâ. Ve kalbinde bir sıkıntı setmeyeceksin ve ona tam anlamıyla teslim olacaksın. Bu üç mertebe olmayan ne ne, ne kimse iman etmiş olmaz. Olmaz. İman etmiş olmaz. Hatta bu ayetin öncesinde Allah Teala şöyle buyuruyor ki iman nebi rahimahullah taziki ayeti ya eyellezina yuqitu Allah ve yuqur rasul. Ey iman, atiyu Allah tasih Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve sizlerden olan yöneticilere itaat edin. E in tenaza'tum fi şey' meselede, bir konuda dünyevi ya da uhrevi olsun. Bu bunda bir anlaşmazlığa düşerseniz, onu nereye götürün? ve Nasıl Allah'a götüreceğiz arkadaşlar? Kitabına dönerek. Nasıl رسول'e götüreceğiz? cennetine dönerek Allah'a iman ettiğinizi ve ahirete iman ettiğinizi söylüyorsanız <gülüyor> o anlaşmazlığa düştüğünüz meseleyi nereye götürün? Allah'a ve <gülüyor> Resulüne götürün. hayr ve ahsanu tevila. Bu sizin için en hayırlı olan budur ve sonuç olarak en güzel sonuç da budur. Yani iki kişi anlaşmazlığa düşebilirsin. Birisi ya bu böyle bir şey yok, birisi hayır böyle bir şey var diyebilir. Ama çözüm nerede aranması lazım? Allah'ın kitabında ve Peygamber'in sünnetinde aranması lazım. Men yusihir rasule fakat etâ Allah. Yine Allah Teala buyuruyor ki kim rasule itaat ederse kime itaat etmiş olur? Allah'a itaat etmiş olur bu hadis bu ayetlerden sonra hala insanlar duyuyoruz böyle ilim kisvesine dediğimizi zannedip sağda solda konuşan diyorlar ki tamam bu hadisler sayı olabilir ama ahat hadislerdir yani bunlar mütavafet derecesine ulaşmamış hadislerdir bunları ne yapmayız? Kullanamayız. akide de kabul edemeyiz bazıları sünneti buradan yakalayıp inkar etmeye çalışıyor bazıları Sünneti tamamen, ahad ya da mütevâtir ayrımına gitmeden, ya Allah kitabını gönderdiyse o bize yeter. Her şey onda var. Bizim artık başka döneceğimiz bir kaynak merci olmaması lazım. Sünnet falan bunlar yani o dönemin adetleri, o dönemde yaşanmış şeyler diyenler de var. Ama Allah ta'ala bakın ayette Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki La أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ muttaken ala arikteh yatihi el emr men indi fe yakulu la nedri ma vejdna fi kitabillah ittaba'nah de sizlerden birisini koltuğuna oturmuş bir şekilde arkasına yaslanmış bir şekilde benim emrim benim buyru buyru buyruğum emirlerimden birisi kendine ulaşıp da vallahi bilmiyorum Allah'ın kitabında neyi bulursak alırız ona uyarız derken görmeyeyim diyor. böyle bulmayın siz diyor yani bunu uyarmış. Böyle insanların çıkacağını yapmış? Söylemiş. Öyle insanlar çıkacak ki gerçekten bugün görüyorsunuz böyle arkasına yaslanmış televizyon kanalında bu, e, ilim meclisi olarak hazırlanan kendilerinde iddia okullarda, üniversitelerde adam bandır bandır bağırıyor yani. Bunun Peygamber Aleyhisselam'ın bu hadiste buyurduğu bu kelimelerle, bu cümlelerle kısırsının arkasına yaslayarak, koltuğuna yaslayarak diyor ki, Allah'ın kitabını ne bulsak kalırız. Sünnet diyor, sünnetin hücceti delil olma konusu söz konusu değildir. Allah'ın kelamı bize yeter diyor. Ama Allah-u Teala bizden O'nun Resulü'yle itaat etmemizi, O'nun Resulü'nün sünnetine bağlanmamızı emrediyor. Diğer bir ayette diyor ki, وَإِنَّكَ tehdi ila سُرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a seslenerek Allah-u Teala diyor ki, sen dost doğru yola ne yaparsın ey Muhammed? Evet. Allah-u Teala Hidayet edersin. <gülüyor> Başka diyor ki, اِنَّكَ لَا تَحْد۪ي مَنْ اَحْبَبْتَ Sen sevdiğini evet, evet. Hidayet erdiremezsin. Burada diyor ki, sen dilediğini doğru yola erdirirsin. İki tane birbirinin aksi manalarını taşıyan Taşındığı gün olarak zannedilen görüşken iki ayet. diyor ki sen sevdiğini sevdiğine hidayet hidayet edilemezsin hidayet edemezsin. Diğeri de diyor ki sen dost oluyor da ne alarsın? hidayet edersin. Nasıl anlıyorsun bu işi? diyor ki hidayet iki türlüdür. Arapçada hidayet kelimesi ve bu ayetler ışığında hidayet kelimesi iki türlü anlaşılır. Birincisi, yol gösterme manasında ki hidayet. Yani sen bana bulvar caddesine nasıl gidileceğini tarif edersen, beni kaybolmaktan kurtarmış olur, bana yol göstermiş olursun. Bu manada bana ne yapmış olursun? Hidayet etmiş olursun, yol gösterme. Almışsın. Yani Aleyhisselatü da cennete giden yolları bu ümmete göstermesi bakımından, bu ne yapmıştır? allah Teala'nın doğru yolunu insanlara hidayet etmiştir. Doğru yolunu göstermiştir. Diğer taraftan allah, allah, allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olsa bile sevdiğini ne yapamaz? Hidayet edemez. Yani sevdiğini kalbine imanına mı sokamaz. Ve ki o sevdiği kendisine en yakın olan amcası olsa bile Ebu Talip ölüm döşeğinde amcacının la ilahe illallah diye kendisine seslenen bir peygamber var, bir yeğen var o tarihe kadar o yaşına kadar, o ölümde şeyine gelinceye kadar hep yeğenine yardım etmiş İslam'ı destekleyen güzel şiirler söylemiş <gülüyor> ama la ilahe illallah demiyor, diyemiyor. Peygamber bir taraftan amcacığım la ilahe illallah diyor, oradan Kureyş'in ileri gelen müşriklere de diyor, atalarının dininden mi deniyorsun? Koeş kadınları sana ne der? Böyle onu ne yapıyorlar? kaydırmaya çalışıyorlar. Vefat ediyor. Şirk üzerine ölüyor. Yeri cehennem. Peygamberin amcası da olsa, Allah hidayet etmedikten sonra gideceği yer cehennem. Aleyhisselam üzülünce, Allah tarafından bu ayeti dedi. İnneke la tehdimen ahbepte. Sen, sevdiğini hidayete ergelemesin onun kalbine imanı sokup yerleştiremesin bu senin elinde değil senin elinde değil Muallif rahimehullah'ın zikrettiği diğer ayet diyor ki falyahzallezine yuhalifun an amrihi en tusibahum fitne ev tusibahum azabun alid onun emrine muhalefet edenler onun emirlerinden yüz çevirenler Dikkat etsinler, sakınsınlar. Yani, Allah tarafa bakın, Kur'an okuyan herkesi bununla uyarıyor. bununla korkutuyor. Sakın diyor. Dikkatli ol. Neyde, neye dikkat et? Neyden sakın? Onun emirlerine muhalefet etmekten sakın. Eğer muhalefet edersen ne olur? Başına ne gelir? Sen tusibahum fitne. Başına fitne gelir diyorlar bana. Bir fitne gelir başına. İmam Ahmet ne diyor bu? Şişir. Ev azabun elîm. Ev yusibahum azabun elîm. Acı verici, ahirette acı verici ne? Azab. Yani bundan daha kuvvetli sünneti işaret edebilecek bir ayet olabilir mi? Bir delil olabilir mi? Değil mi? Yani bunu okuyup da anlamak istemeyenler ne yapmaya çalışıyorlar? Diğer ayette allah Teala Peygamber'in hak temiz hanımlarına sesleniyor. Hitap ediyor. Diyor ki Allah-u Teala وَذْكُرُنَّ مَا يُطْلَا ف۪ي buyuti كُنَّ Peygamber hanımlarına diyor ki, okuyun. Ne okuyun? Ne? Bakın yani şey de çok eğilmiş. Yani Allah-u ayetlerini bu şekilde okumak lazım. Yani hitap eden seslenen kim arkadaşlar? Allah Teala. Hitap edilenler kimler? Peygamber Hanıma Şerehe bakın arkadaşlar. Şerefe bakın. Allah Teala'nın muhatap olarak aldığı kendileri hakkında ayet ve kendilerine hitap ettiği topluluk. Ne kadar değerli topluluk değil mi arkadaşlar? Diyor ki: "Ve kurne ma yu'tulati biyutikunna min ayati'llahi vel hikmâ. Sizlerim diyor evinizde okunan peygamberin hanımlarına sesleniyor. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti bolca anın. Onları hatırlayın zikredin. Kim onların evinde Allah'ın ayetini okuyor? Kim onların evinde hikmetleri okuyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah o hanımlara diyor ki evinizde okunan ayetler ve hikmetleri Anın. Zikredin, okuyun, hatırlayın. Ayetleri biliyoruz. Allah'ın kelamı. Peki hikmetler nerede arkadaşlar? Hikmet ne? Evlerinde okunması gereken Sünnet. Peygamberin sünneti. Peygamberin konuştukları, Peygamberin takdirini uyguladıkları, Peygamberin tasvip ettikleri, tasvip ettiği, Peygamberin yaptığı fiiller, hepsi hikmet. Peygamberin sünneti. Bunu da anın diyor. Yani o zaman bizler de arkadaşlar bu ayet, Peygamberin hanımlarına indiği kadar ...onları kapsadığı kadar bizleri de ne yapmakta? Kapsamak. Ama şimdi Müslümanlar ne konuşuyor? O sohbetlerinde konuşmalarında? O falanca film çıkmış. Falanca dizi filmi gördün mü? Haberlerde bu akşam şunu gördün mü? Ama... ...evinde açıp Allah'ın keramını okuyan... Peygamberin sünnetini... ...hadislerini okuyan kadar az değil mi? Orada insanlar dediğin zaman ya bunları niye seviyorsun? Caiz değil, haram dediğin zaman ya diyor yani. Nerede yaşıyorsun adam işte Türkiye'nin reyin senaryosuna yazmış. O da onu anlatıyor yani. Hem bizim bunlar uzak olmalı değil mi? Herkes bunlardan mı bahsediyor bugün konuştuğunuz zaman? Ama onu seyreden insan düşünmüyor ya burada haram var, burada kadın var, burada erkek var, burada yalan var, burada dolan var. Burada şu var, burada bu var. Adam arkadaşlar sizlere Allah Teala'nın peygamberin hanımlarına söylediği öğütü öğüt olarak verip bu dersini bitiriyorum. Evlerinizde Allah-u selamını ve Peygamber'in sünnetini hikmetini abın, Okuyun. Subhanakallahumna ve hamdik. Eşhedü an la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tuhu lehik.